Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir hafta ara verdik Berat Kandili münasebetiyle Programı Selahattin Bey ile biz yaptık Hocam seyahatteydi Buluştuk elhamdülillah yeniden Evet bugün e, hocam e, hoş geldiniz hoş öncelikle. E, dünyevileşmeyi konuşalım diye düşünüyorum. Ya yani, Dünyevileşme konusu belki önce Hristiyan dünyasında e, Sekülerleşme, sekülerizm diye e, Gündeme gelmiş. E, Hristiyanların hayatında dinin azalması e, Dünyanın artması İnsanların yaratıcı ile ilişkilerinin e, kopması, araya ciddi mesafeler girmesi bir süreç olarak yaşanmış. Bugünlere gelindiğinde bir Hristiyanın hayatında Hristiyanlık neredeyse yani kiliseye haftada bir gitmekle sınırlı hale gelmiş. E, birçoğunun hayatında da belki sadece vaftizle Sonunda kutsanmakla biten bir din ilişkisi var. Benzeri problem acaba Müslümanların hayatında da olmakta mıdır? Dünyevileşme dediğimiz hadise batıdaki sekülerleşme tarzında devreye girmekte midir? Bizim de din ile ilişkilerimiz Sürekli problemli hale gelmekte Dünya daha çok bizi sarsmakta mıdır? Geçenlerde Diyanet bu konuyu gündeme aldı Bendeniz de katıldım oraya Dünyevileşme ve din hizmetleri diye Orada din hizmetlerini yapanların da Dünyevileştiği gibi bir tehlikeden, riskten bahsedildi Bu arada bir başka hoca Dedi ki dünyevileşmeyi değil Müslümanların dünyevileşememeyi Konuşması lazım dedi Bir başka enteresan mi bunu kullandı Yani insan. sanki şöyle dünyayı biz e, Yeterince gündemimize alıp kavrayıp yorumlayamadık Belki de problem oradan kaynaklanıyor gibi bir şey e, Ama e, o programda da daha ağırlıklı olarak İslamla e, Müslüman arasındaki ilişkinin daha problemli hale geldiği olgusu üzerinde, yani o çerçevede bir dünyevileşme üzerinde duruldu. Yani çok farklı şeyler, protestanlaşma, işte dindar iş adamlarının e, İslam'ı bir e, müracaat e, kalanlı olarak görmeden. ...kapitalizmi vesaire hayatının ölçüsü olarak kalması gibi birçok alan gösteriliyor. Nasıl bakıyorsunuz? Yani dünyevileşme diye bir problem siz de görüyor musunuz Müslümanın hayatında? Ya da şöyle sorayım. Dünyevileşmenin hangi alanlarda görünür hale geldiğini söylememiz mümkün. Kavram olarak da önce değerlendirebiliriz. Şüphesiz. Şimdi hocam bizim yaşadığımız dünyada hayata bakışımızı tespit edecek olursak biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi bir ağacın altında dinlenip yolculuğuna devam etmek üzere burada bulunan bir yolcu gibiyiz. Evet. Yani asıl gayemiz ebedi cennetlerde kalmak. Ebedi cehennemden kurtulmak. Evet. Gayemiz bu. Evet. E, bu gayemiz Dünyada bulunmamıza engel değil Zaten o gayeye ulaşmak için Dünyada bulunmak lazım evet. Dünyada mecburen varız Bu mecburi Varlığımız dünya nimetlerinden Herhangi birini kendimize Yasaklamamızı gerektirmiyor evet. Mesela allah Teala oksijeni fazla Tüketmeyin demiyor evet. Mesela yemeyin içmeyin demiyor, demiyor. Evlenmeyin çoğalmayın demiyor. demiyor Gezmeyin evinizde oturun Demiyor. demiyor. Hep camide oturun demiyor. demiyor. Yani dünya nimetleri ve dünyayı dünya yapan neyse, apartmanda oturmak, sarayda oturmak bunların hiçbiri yasak değil. Evet. Asıl yasak olan ve bizden önceki Hristiyanlardan e, söz ettiğiniz için ona örnek, asıl yasak olan gidişaatımız Allah'ın cennetlerine iken o gidişatı sanal aleme taşıyıp o ileride kendiliğinden olacak deyip durduğumuz yerde, yerimizde saymaya başlamamız, durduğumuz yerde manevra yapmamız ikide bir. Yani sanki cennete doğru gitmiyoruz da dünyada iken cennetleşmek istiyoruz gibi. Evet. Dünyevileşme ile kasıt bu olsa gerek. Yoksa bir Müslümanın mesela 250 sene önceki bir insan bizim bugün giydiğimiz ince, düğmeleri güzel ayarlı bir gömlek giyemiyordu herhalde evet. kaba yani, kumaştan kaba da. kumaştan giyiyorlardı eşin evet. e Allah Teala bunca teknolojiyi nimeti verdikten sonra bizim herhalde hala kalın kumaş giymemiz bir ibadet değil evet. Allah'ın nimetleri büyüdükçe İhsanı çoğaldıkça kulun üzerinde bunu görmek istiyor üstelik. Evet. Yani kağnı arabasıyla hacı uğurlanıyordu diye biz de hacıları kağnı arabasıyla kamyonla en azından uğrayacağız diye bir şey yok ki. Evet. Füze ile bile hacca gidiyorsa gitsin insanlar. Evet. Eee füze ile umreye gitsinler de, değil uçakla. Yani, evet. yani Dünyadan istifade için bir sınır yok. Yani yarın Kesin. teknoloji insan ışınlamaya başlarsa sağa sola Alimallah ilk ışınlama da Mekke'ye olsun ya... Niye 3 <gülüyor> saat biz uğraşalım karayolu, havayolu diye... Evet. Havaalanlarında bir sürü sıkıntı çekiyoruz... Bırak ışınlansın 10 saniye sonra Mekke'de ihramlı bir şekilde... Evimizde ihramı evet. giyelim... tay mekan yapar gibi... Hocam buna, buna hiçbir sıkıntı yok... Evet... Yani bizim dünyayı kullanmamızda hiçbir sıkıntı yok... Sıkıntı yok. Ama dünyanın bizi kullanmasında sıkıntı evet. var... Evet. Sıkıntı burada... Dünyevi iyileşme derken... Dünyayı kapımıza bağlamamızı kastetmiyoruz. Dünyanın bizi kapısına bağlamasını kastetiyoruz. Evet. Ki bu büyük bir tehlike. Yani Belki o dünyevileşememe şeyini de... Yani dünyayı kapımıza bile bağlayamıyoruz. Kapımıza bağlayamıyoruz ama evet. bağlamaya çalışırken ısırıyor. Heh. Isırınca kuduz yapıyor, kuduz yapınca hastaneye düşürüyor. Evet. Yoksa o kadar da kolay bağlansa Heh. bağlar herkes evet, herhalde. Evet. Demek ki orada bir sıkıntılı alan var Yani, yani Dünya iyi. ile ilişkiyi kurarken Kendimizi dünyaya kaptırmak da var Onu kullanmak da var Şimdi Hangisini hocam, yapacağız Şu yanlış bir şey Yani dünya bir şartel üzerinden uygulanıyor Sağa çevirirsen dünyalık oluyorsun Sola çevirirsen ahiretlik oluyorsun Der gibi değil, böyle evet. Bas tuşa tamam dünyevileştin O kadar kolay değil Böyle değil. İmtihanın özü bu zaten evet, İmtihanın evet, özü evet, bu zaten evet. Allahü Teala Evlenmeyin buyurmadı Haram evlenmeyin dedi evet. Allahü Teala yemeyin içmeyin demedi Alkol içmeyin dedi evet. Yani yemeyin içmeyin buyurmuyor Ama ne diyor insan kadar yiyin diyor evet. Yani yedi mideyle yemeyin Bir mideyle yiyin evet. diyor Ölçü koyuyor Yani şeriatın nezaket kurallarına uyulduğu sürece Haramlar helaller korunduğu sürece Dünya müminindir zaten evet. Hatta dünya değil Dünyadaki dekor için kullanılacak şeyler bile mümin içindir. Rabbimiz ne buyuruyor? Kul men harrame zînetellâhilleti akhacel ibâdiyi vettayibâti minel rizk. Yani kim? Allah'ın helal rızıklarını ve kulları için yarattığı güzellikleri. Zîneti, güzellikleri. Yani evet. temel zaruri ihtiyaçları değil. Evet. Bir Müslümanın evi modern ol olmalıdır. Ama evi mabedleşmemelidir. Caminin evet. yerini almamalıdır. Yoksa ev... Evet. Ev elbette modern olsun güçlü olsun yani, Güzel olsun güzel neyse birleşmeye evet. çok basit bir örnek vereyim Mesela beş katlı bir apartmanda Çok lüks bir asansör hidrolik bir asansör bulunsun mu? Elbette bulunsun canım Allah Allah evet. Belediye altı kata şart koşuyor olabilir evet. Beş katta beşinci katta oturan Müslümanı, Ama buna rağmen sen cemaate gitmiyorsan O zaman sen asansör nimetini aldın merdiven çıkmaktan dolayı gidemiyordum camiye mazeretin kalktı, kalktı. E sen hala camiye yani gitmiyorsun. gitmiyorsun hala misafire inmiyorsun misafire çıkmıyorsun o zaman bu asansör evet. sadece senin dünyan için yaradı sana evet. ahiretine hizmet etmiyor dünya bizim ahiretimize hizmet etsin bedenimizi güçlü tutsun sosyal kimliğimizi ayakta tutsun dünya bizim olsun evet. ama ahiretimizden kırpan dünya lazım değil Evet. Dünyevileşmekle kastımız ahiretten koptuğumuz dünyamız olmalı evet. Eğer ahiretten koparıyorsa dünya Namazımdan, huşuğumdan, namaz huşuğumdan, zikrimden, tefekkürümden Mümin kardeşlerimle beraberliğimden alıyorsa Çok kötü, çok basit bir dünyevileşme örneği vereyim hocam Bir mümin aile, çocuklarıyla, eşiyle Şöyle doyasıya vakit bulamıyorsa bir hafta geçmesine rağmen ve bu iş yoğunluğu, çevre evet. ağırlığı gibi bir şeyin üzerine sıkıştırılıyorsa dünya bizi ezdi demektir. Evet. Yani bir defa özel arabanla işe gidip geliyorsun. Evet. Merdiven çıkmıyorsun asansördesin. Evet. Çocuğun servisli okuldan geliyor. Evet. Eşin akşama kadar seni bekliyor olması lazım. Evet. Yani her şey bir arada olmamıza yönelik Eve geliyorsun bir cihaza kapanıyorsun... ...kimse kimseyle muhabbet etmiyor... ...kimse kimsenin yüzüne bakmıyor... ...teknoloji esir almış... ...teknoloji dünya ürünü dünya bizi esir almış esir o zaman... Almış, evet. ...yani bu örnekten bile yola çıktığımızda... iyileşme ile kastımız... ...evimizde filan tür modern bir cep telefonu olup olmaması değil... ...bu telefonu iletişim için mi kullanıyoruz... ...bizim vaktimizi yemesi için mi kullanıyoruz... Evet. ...eğer benim gidip 10 dakika... Yol mesafesi kat edip şunu yaptınız mı bunu yaptınız mı deme yerine bir dakika içinde bu ihtiyacımız ses iletişimiyle sağlıyor cihaz evet. iken yani ben 10 dakika yürümekten beni kurtarması gerekirken 20 dakika vaktimi alıyorsa akşam size geliyoruz demek telefonda bu sefer misafirliğe gideceğim. ...geleceğim diye telefon edişim... ...o misafirlikte oturma sürecimden fazla vakit alıyor. Evet. evet. Yani biz 10 dakika sıla e gideceğiz mesela. Büyüklerimizle elini öpmeye gideceğiz. Orada mısınız diye telefon ediyoruz. O arada bir konu açılıyor, 20 dakika konuşuyoruz. Şuydu, buydu geliyoruz... ...tamam şurayı da şurada bekleyin diyoruz... ...yol tarifi alıyoruz... ...kapatıyoruz telefonu, gidiyoruz... ...10 dakika oturuyoruz. Yüz yüze bakışımız... ...iletişim cihazları e, ile... Birbirimizle bağlantı kurmamızdan daha az oluyor. Evet. O zaman teknoloji bizden daha önemli hale geliyor. Teknolojiyi birbirimize e, ara köprü yapıyoruz. Dünya ne yapıyor? Teknolojisiyle, kablosuyla, kablosuzuyla, uydusuyla esir ediyor bizi bu evet. arada. Yoksa dünya Allah'ın mümin kulları için yarattığı bir nimettir. Çöplüktür, evet, değersizdir, evet. tamam. Ama bu çöplük bizim çöplüğümüzdür. Evet bu çöplüğün içinden giderek cennete ulaşacağız. Babamızın babamızın toprağı burası. Evet, Babamızdan evet. aldık biz burayı. <gülüyor> Babamızdan. Yani yabancılardan almadık, evet. cinlerden almadık. Evet, evet. Cinlerden, iblisten almadık biz bunu. Evet. Meleklerden de almadık. Baba toprağındayız. Evet. Karşı miras kala kala geliyor. Evet. Babamız buraya geldi, yerleşti, ziraat yaptı, gitti, bize bıraktı. Biz e, ziraatımızı yapacağız, mahsulümüzü almak için cennete gideceğiz. Yani dünyaya... Insan dünyayı e, yok farz etmek mümkün değil. Hayır nasıl yok farz evet. ederiz? Kur'an Kerim'in çok açık emre, vestağmarakumfiha. Evet. Dünyanın imariyle görevlendirdi Allah sütü. Evet. İmar. İmar. İmar Bakanlığı diye bir şey var mı? Evet. Kur'an'dan evet. Kur alınmayın. Evet. İmar kelimesi Kur'an'idir. Evet. İğmar. Evet. Sizi dünyanın ile görevlendirdi Allah buyuruyor. Evet. Bunun için bir köprü yapan, bir çeşme yapan, yol yapan sevap kazanıyor. Çünkü dünyayı mağmur hale getirmek evet. Müminin görevidir kafirin görevi değildir Hocam o zaman e, Dünyevileşmenin böyle problem haline gelmesi yani Demek ki e, dünyayı doğru kullanmama hadisesi e, Daha yoğun olarak e, yaşanıyor şu anda Yani mümin hassasiyeti içerisinde değil de Dünyanın bizi ezdiği hadisesi daha yoğun olarak Hocam yaşanıyor. Hocam zannediyorum şöyle bir sorun var evet. ortada. Belki bunu... Şunu söyleyecektim. Yani neden o zaman hangi boyutlara geldi ki bu e, biz bunu bir problem olarak şimdi gündeme de aldık evet. bir problem olarak gündeme alıyoruz. Ya yani Müslüman ve dünya Müslüman ve ahiret Müslüman ve Allah Teala ile ilişkisi İslamla ilişkisi bu alanlarda problem yaşanıyor demek ki e, biz bunu sorun olarak şey yapıyoruz. Burada en önemli konu bence hocam zannediyorum biz geç çıktık dünya yolculuğuna. Evet. Avrupa işte şu devrimi yaptı şunu yaptı bunu yaptı belli bir noktaya geldi sonradan evet. görmüşlük diye bir hastalık var bizde evet. Mesela e, bu asıl dünya perestler Avrupa kültürü mesela askeri ücretli biri 30 ay bilmem ne taksidine girip bir modern araba almıyor Bisikletle gidiyor işine evet. Avrupa'da istasyonlar hep bisiklet e, evet, dolu evet. Bizde asgari ücretli de kendine ve eşine bir araba alıyor. Bisiklette evet. binmeyi ayıp sayıyor. Yani hem fabrikada çalışıyor hem bisiklet biniyorsun. Bisikletle fabrikaya gitmek bizde ayıp evet, oluyor. Evet. Sonradan görmüş, Batı'yı da sollamış olduk evet, böylece. Evet. Bu bir kompleks diye de yorumlanabilir. Yani Öyle şöyle de bir şey. Yani mesela evet dediğiniz gibi e, diyelim sonradan görmüşün dünyasında dünya ayrı bir etki yapıyor ya önceden görmüşün dünyasında da ayrı bir var. ona da. normal ama Evet ona uyuyor bu model Aslında yani, buna rağmen adam hızlı gitmiyor Evet yani hızlı gitmese de şöyle bir şey yani dediğiniz gibi batıda öyle bir durum var ama batıda da insanla din arasındaki mesafe büyümüş yani o bisikletle gidenin dünyasında da neredeyse din yok. Yani orada da bir kopuş olmuş bir tarihi süreç içerisinde. Biz de mesela zenginler diyelim. Hani bu dünyevileşme şeyi en çok da yani İslam'la ilişkisi olmayan adamı zaten hesaba katmıyoruz. Müslüman zenginin dünyevileşmesi. Müslüman hocanın dünyevileşmesi. Evet. Onu konuşacağız. Evet. Özellikle evet. din üzerinden evet. yaşayan insanların. Yani din adamı kavramı bize ait evet. değil. Ama dinin bir noktasında hizmet vesaire sebeple bulunan insanların hassasiyeti önemli. Burada herhalde hocam onu evet. söyleyecektim. Sorun e, adım adım milim milim mikrop mikrop gelen bu dünyevileşmeyi sonunda fark edebiliyoruz. Hı hı. Taksit ödüyoruz. Ee, ...telefonumuzu değiştiriyoruz, arabamızı değiştiriyoruz, evimizin mobilyası ile uğraşıyoruz... Bunların bir tanesine baktığında dünyevileşme diye bir rakam çıkmıyor ortaya. Çıkmıyor, evet. Topladığın zaman bunların toplamından bir dünyevileşme ortaya evet, çıkıyor. Evet. Mesela bir gün bir Müslüman baba yorgun eve geldi uzandı yattı dinleneyim çocuklar dedi. Bu dünyevileşme değil evet. ama 30 gününde hepsinde çocuklardan uzak onlar kendi odasında bilgisayarda sen kendi odanda cep telefonuyla konuşuyorsun. Eş hanım da televizyonun başında bunların toplamını kuş bakışı seyrettiğinde Hı -hı. bu ev dünyevileşmektedir. Diyoruz. Evet. Yorum yaparken Lokal yorumlar Yaptığımız için tehlikeyi hissedemiyoruz evet. Lokal yorumlar yapıyoruz Şimdi mesela Ramazan-ı Şerif'e yakın bir zamandayız Şimdi buraya gelirken Yolda gördüm bir belediyenin Reklamı İşte Ramazan Hazırlıklarımız diyor 3 Konser aynı anda <gülüyor> en Muhteşem karşılama Dikkatinizi evet, çekerim evet. Muhteşem karşılama yani Ramazan'ı karşılıyor. Muhteşem karşılıyor. Çünkü neden? Bir konser değil, iki konser değil, üç, üç konser, konser bir arada veriyormuş. Evet. Hocam tüylerim diken diken oldu. Evet. Ramazan'ı i̇nna, bile dünya birleştirmiş. İnna lillahi ve inna iliracu. Bu ne ya? Bu <gülüyor> ne ya? Yani Ramazan-ı Şerif'te ashab-ı mescide kapanıyorlardı. Biz konser salonlarına taşınıyoruz. Ve bu ve bu. Müslümanların yanında bulunan, Müslümanların desteğiyle bir belediyeye gelen ve orada bulunuşunu belki de arkadaşlarına cihat ediyorum diye lanse eden birisi Allah rızası için yapıyor bunu. Üç konseri birden. Üç konser bir. Ya bunun bir tanesine lanetler olsun. Evet. Mübarek evet. gecede lanet olsun sen konser dediğin nedir ya? Yani evet. erkek midir kadın mıdır kıyafetinden belli olmayan birisi çıkacak... Onun bunun cinselliğini kışkırtacak sözler söyleyecek. Bu Allah rızası için olacak. Bunun bir tanesi de yetmiyormuş gibi üçü birden bana bunu vereceksin. Evet, evet. Dünya birleşme sinsi bir şekilde geliyor. Önce bunu ilk yaptıkları zamanlar 94'lü yıllardan sonra işte namazla ilgisi olmayanları oruçla ilgisi olmayanları ısındıralım diyorlardı. Hı hı. Onu söyleyen zatla başkanla 15 sene sonra tekrar konuştuğumuzda dedim ki kaç kızımızı konserlere çektin. ...kaç oruçsuzu da oruca çektim... ...bir konuşalım mı bunu dedim... Evet, ...ne dedi... ...dedi ki oruç tutmayanların istatistiğini mi yapıyorduk... dedi. ...biz, biz davet ettik dedi... ...ama bizim mahallemizden... ...ramazan gecelerini konserlerde... ...geçirenlerin listesi var bizde dedim... Evet. ...kaybettiğimiz belli... ...kazandığımız belli değil... Evet. ...tabii cevap hazır, bizi hizmet için yapıyoruz... İşte herkese hitap ediyoruz biz... Evet, e, evet. ...bunlar yani makul şeyler değil... Yani dünyevileşme dinleyeyim. demek ki bu dillerle de giriyor. Yani bu dillerle. Tarz... Yani ibadete şekil veriyorsun hocam. Evet. İbadete şekil veriyorsun. Çok hassas bir örnek vereyim hocam. Bir, birkaç örnekle Örnekten. tam yaşanan dünyevileşmeyi biraz da yani dinleyicimizin de gündemine girsin. Aa benim hayatımda da şu boyutuyla böyle bir hadise var. Kendime dikkat edeyim gibi bir ha. şey. Evet. Şimdi dünyevileşmeyi hadi örnek derken herkes bayanların kıyafeti üzerinden ölçüyor. ...aa şu hale bak bayanlar evet. ne giyiyordu hı hı ne giyiyor. Hı. ...ya bu lüzumsuz bir şey hocam... Evet. ...bu lüzumsuz bir şey... ...ya bunu konuşursak... ...lüzumsuz şey... mu yani hocam... ...konuşması lüzumsuz... Anladım. Konuş... <gülüyor> ...yani bunu Yok, anlamak biraz için... ...biraz açayım diye şey yaptım... ...hocam evet. bunu anlamak için şahit tutmak gerekmiyor... ...görünen köy kılavuz istemiyor evet, zaten... Evet, evet. ...ince şeyleri konuşalım diyorum hı ben... Hı hı. ...çok basit bir misal... ...kandil akşamları diye bir akşamımız var bizim... ...evet... Kandil akşamları. Diyelim Berat Kandili, yaşadık. Berat Kandili, evet. Miraç Kandili. Evet. Bunlar şeriatımızın aslında var mı bidat mıdır? Bu da lüzumsuz konuşma. Evet. Çünkü neden? Bunun artı eksileri toplandığında alimler bunlar yapılsın da e, artıları çok görünüyor bunun demişler. Demişlerdir. demişlerdir evet. Ama bir soru. Şu kandil veya bu kandil. 300 mesela 5 kandilimiz var bizim. Evet. Bu kandillerimiz Beşi 360 günün bedeli olsun diye midir? Toplu ödeme merkezleri midir bu hmm, kandiller? Yani diğer günleri üstünü çiz beş günde her şeyi hallet. Ha, bu, bu mudur Hristiyanların evet. şu bugününde yaptığı gibi yoksa bir vites değişikliği anlamında ne oluyor hayatımda deyip şöyle bir Kend silkinle. Yeniden bakma kendine. Yeniden hayata bakma bir aynanın karşısına geçip saçını tarama gibi bir. ...hareketlenme gecesi... ...aşınmaları giderme falan... Evet. ...ya gibi... ...yani evet. bunu örneklen... ...herhalde... ...şeriatımızın... ...dinimizin... ...beş geceyi... ...kullanın... ...yani ya 365 gün namaza gelirsiniz... ...ya 5 süper namaza gelirsiniz... ...5 süper 360'ın yerine geçiyor... ...ya böyle diyeceğiz... Evet. ...haşa öyle olur mu... ...24 saat bizim ibaret... ...365 gün ibaret içinde olmamız lazım... Evet. ...diyeceğiz... ...şimdi... Ee, biz bu geceler üzerinden Sadece dünyevileşmeyi esas alalım 365 günü var Yılın bunların 5 tanesini Medyatik yapıyoruz kandil Şöyledir hepinize kutlu olsun Aman Allah tekrar nasip etsin Haydi sarılmalar kucaklaşmalar Canlı yayınlar evet. Ben kandilden bir gün Önceki puanımı biliyorum Allah katında Ne durumdayım görünen evet. köy kılavuz istemez Kandil gecesi Yükselişimi de gördüm nabız dayanmayacak Neredeyse yani kalp Patlama, spazmı geçireceğim yani patlıyor Heyecanlar evet. ağlamalar sızlamalar Öbür geceyi de görüyorum Evet Kandilden bir gün önce 80 nabızla ibaret ediyordum Kandilde 120 oldu bu Eğer kandilden sonra 70'e düşüyorsa bir önceki günden de Aşağı düşüyorsa bir de rağvet geldi Çünkü Evet. Kandilin artısı mı var eksisi mi var Evet Bu kandil benim 24 saat toparlanıp ...şöyle bir sıçrama yapmamı... ...gerektirirken... ...geri doğru çekiyor beni. Evet. Geri doğru çekiyor. Kadir gecesi... ...27. gece deniyor... ...28. gece camiler boşalıyor hocam. Evet. Simge burada. Ramazan bitiyor, camiler boşalıyor. Mesela. Ramazan bitmeden hocam... Tamam, 28. Evet, gece. 28. 28. ...28. gece... ...28. Evet. gece cami niye boşalıyor? Evet, evet. 27. gece cami... ...80 kişilik. Evet. Kadir gecesi... ...yani 26. gece bir gün önce... Ful full dolu cami. Kadir gecesi sığınlarda dolu. Dolu. Bir sonraki gün camide <gülüyor> yarım. Evet. Hocam bunun üzerinden dünyevileşmeyi alalım. Dünyevileşme ne oluyor burada? Hı hı. İbadeti kendimize göre, kulluğu bizim çağımıza göre şekillendirme hastalığı bu. Hı. Hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi Tevrat'ın bu ayeti fazla demediler hiçbir zaman. Kafir Böyle reddeden bir kafir mürtet olmadılar evet. Ne yaptılar Şekil verdiler Allah'ın kitabına hı hı. Tamam bu Tevrat'ın ayeti doğrudur Ama bunu demek istiyor Dediler evet. Kendi keyflerine göre yorumladılar, yorumladılar. İnsan evet. eli ve kafası değdi Allah'ın kitabına evet. Dikkat buyurursanız Hocam aynı şey başımıza geliyor Şu anda hı. Hiç kimse Kur'an yoktur demiyor. demiyor Ama kandil gecesini Toplu ödeme kabul ediyoruz Evet. Yani evet. 75 günlük ibadet tamam Allah'ınız ile Berat Gecesi'ne gittik oluyor. Evet. Halbuki madem Berat Gecesi var, Ramazana da 15 gün var. 15 günü o böyle bir kendime yoğunlaştırma, Ramazana hazırlama dönemi olarak geçirmem gerekiyor. Yani şu günleri, şu günlerimizi. Evet. Şimdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine bakıyoruz. Berat Kandilinden sonra oruç tutmuyor. 3 ayları tutmuyor. Evet. Ramazana, Neden evet. Ramazan'a güçlü bedenle gireyim güçlü diyor. Beden bir oruç hazırlıyor var. Evet, evet. Şimdi dünyevileşme örneği hocam... ...üç ay diye oruç tutuluyoruz. Yaşlı kadınlar üç ay oruç tutuyor. iki ay altmış gün oruç tutuyor. Ramazan'da şeker komasıyla giriyor Ramazan'a bu sefer. Ramazan'ı doktorlarda geçiriyor. Yanlış. Burada bizim hatamız eğer bir dünyevileşme... Evet, bunu, bunu biraz mesela açmak lazım. Genelde çünkü üç aylar diye... Şey vardır hocam Yani gelenek vardır Ama şeriatımızda yok evet Şeriatımızda öyle bir oruç yok yani Ramazan orucunu ihmal ettirecek bir 3 aylar Eğer ee, evet. önündeki 60 gün Ramazandaki 30 günü yiyecekse Hırpalayacaksa Zayıf Potansiyeli mesela bünyesi zayıf bilhassa bir ihtiyar. Evet. 90 gün oruca tahammül etmeyecek çapta bir ihtiyarın 60 gün öncesinde oruç tutması, bunu da ibadet gazetiyle yapması %100 yanlıştır şeriatımıza göre. Evet. Sünnete aykırı bir de hocam. Evet sünnete aykırı. Evet. Ebu Bekir'den iyi Müslümanlık olamaz bu dünyada. Evet. Allah'tan onaylı bir insan bunlar. Evet, ashab kiram evet, evet. Allah hepsinden razı olsun. Onlardan büyük takvalık bizimki gülünç olur. Evet. Ee, İmam-ı Azam'da da yok bu 60 gün ard Oruç tutup Ramazan'a zayıf gelmek Bakıyoruz ki buradan işte tıpkı Tevrat'a yaptığı gibi Yahudilerin iyi niyetle Görünürde evet. iyi niyetle ama Esasen altını oyacak bir iş İster iyi niyetle ister kötü niyetle Benim ayağımın altı oyulduktan sonra Ben düşeceğim demektir Bunu her şeye uygulayabiliriz Her şeye uygulayabiliriz Umre yapmaya da uygulayabiliriz. Eğer mesela her yıl iki defa umre yapan bir insan... ...ilk gittiğinde Kabe'nin önünde hangi duayı okuyacağını bile... ...tereddütle ya ne okuyacaktı, sağ mı, hacı ölesvet miydi bu... ...merdivenden mi inecektim, Kabe beyaz mıydı, siyah mıydı... ...ilk görmenin o heyecanı. Fatiha'yı bile unutuyor okumayı, oku evet, diyorsun evet. onu bile unutuyor. Umre bu aslında hocam. Değil mi? O coşku. Umre o kalbinize yansıyacak titreni. yani 7 6 8 yapdesen adam kalpten gidecek herhalde. Evet. Umre bu hocam. Evet. Ondan sonra hoca efendiye tembih ediyor. Sen merak etme biz de biliyoruz buraları diyor. Abi kardeş olmuşlar Kabe ile. Ondan sonra muhabbet cep telefonla hatıra fotoğraf çektim İşte seni Rukniye maniden arıyorum diyor. <gülüyor> Arkadaşların aramalar. Bu umre gereksiz. Dünyevileşme umreye girmiş demek. Niye? Heyecan bitmiş. Evet. İbadet dediğin heyecandır zaten. Huşu budur zaten huşu? Yani Kabe'ye dokunurken Çarpılır mıyım diye düşünen biri Tutup elini Kabe'de Kendi fotoğrafını çekiyor O esnada da gönderiyor Türkiye'deki arkadaşına Sen bir önceki Gelişinde Kabe'ye dokunamıyordun allah İçin Teala titriyordu. ya dokunuyorum gibi hissediyordun. Evet. Ağlamaya bile bir hacı bana dedi ki ya o dedi herkes ağlıyor baktım ben ağlamaya bile korktum orada dedi ya dedi. <gülüyor> Sesim çıkar diye sesi çıkar diye evet. ağlamaya bile korkmuş. <gülüyor> Alim allah bana nasip olsun isterdim bu ya. Yani. Ne büyük evet. duygu hocam ya. ya ağlamaya bile korktum diyor. Evet, evet. Edep bu. Evet. Bir de düşün, abi kardeş olmuşsun Kabe'yle. Üçüncü geliyoruz biz elhamdülillah. Bu sefer çoluk çocukla geldik, yeğenleri getirdik filan. Seyahat merkezi değil. Evet. Umre seyahati değil bu. Bu sebeple... Demek ki ibadet hayatına bile... Nüfuz edebiliyor. Dünya birleşme, dünya birleşme e, nüfuz edebiliyor. Nüfuz, nüfuz edebiliyor. Evet. edebiliyor. Bu nüfuzun tehlikesi adım adım geliyor. Evet. Adım adım geliyor. Biz bunu... ...bizi çökerttiği zaman anlıyoruz... ...çocuğumuz namaz kılmadığı zaman anlıyoruz... Evet. ...ama misafir varken... E, ...çocuklar göreceği bir yerde ezan okundu... ...önce sonra e, bir namazı kılalım demediğimizin... ...çocuğumuzun namazsız yıllarına yatırım olduğunu o anda anlayamıyoruz... Müthiş, ...misafirlikteki müthiş. tadı bölmeyelim diyoruz... Evet, evet. ...yahut da teyzesinin işte yeğeni geliyor... Kızımızın gördüğü zaman e, iğreneceği, imreneceği, hoşlanacağı, taklit edeceğine dikkat etmeden bu kıyafette durma şu eteği giy evimizde bizim çocuk size imrenmesin diyemiyoruz bir gün. Evet. Çocuğumuz kısa etek giyince nereden geldi bu dünyevileşti diyoruz. Ay dünyevileşmedi. Dünyevileşme 5 sene önce kuzeni de kısa etekle gelmişti o zaman imrenmişti çocuk babaya hık diyemiyordu itiraz edemiyordu. Hı itiraz edeceği gücü görünce kısa etek aldı. Çok çarpıcı örnekler veriyorsunuz. Şöyle de bir şey var. Ya dünyevileşme bu zamanda kaçınılmaz gibi. Yani dünya o kadar kuşatıyor ki insanı. İşte para o kadar kuşatıyor ki vesaire. Kaçınılmaz. Yani şöyle bir şey bir mülakat yapmıştık geçmişte. Altınoluk dergisinde Amerikalı bir profesör Diyor ki e, Batı'da Hristiyan dünyasında kapitalizmle dinin karşı karşıya geldiği bütün durumlarda din alanı kapitalizme terk etti. Din kaçtı kapitalizm kaldı. Kaldı yani, evet. evet din alanı kapitalizme terk etti. E, İslam ülkeleri de diyor kapitalistleştikçe başına gelecek budur. Nitekim diyor işte mesela Müslüman iş adamları Parayla buluşuyor Para ilişkileri onları Dönüştürüyor dünya adamı haline getiriyor Din onların Hayatında azalıyor işte Zekat azalıyor fakir fukara Hassasiyeti azalıyor Mal tutkusu öne çıkıyor Oturup malını saymaya Başlayan insan türleri ortaya Çıkıyor işte Bu tarz şeyler yani kaçınılmazlık şeyi yani biz bize de mesela soruyorlar ya Müslüman'ın parayla ilişkisi değil mi? Para insana hakim olur mu? Parayı buldukça insanlar e, dini ihmal etmeye başlarlar mı? Allah'ın hukukunu ihmal etmeye başlarlar mı? Bu bir kaçınılmaz süreç midir hocam? Yani e, bu mücadele Hristiyan dünyasının kaybettiği gibi Müslümanlar açısından da kaybedilecek bir süreç midir? Hocam. Ebu Cehil. Evet. Ebu Leheb. Evet. Bey İbn Halef. Evet. Ve bildiğimiz o meşhur putlar. Evet. Put adamlar. Evet. Zalimler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e ve iziyet eden kâfirler, müşrikler. Bunları bir kefeye koyalım. Evet. Onun karşısında da para, kapitalizm. Dünyevileşme Bilazalar Ultra bilmem neler Modern araçlar Onları bir kefeye koyalım Evet Rabbimiz Ashab neslini bunlarla imtihan etti Evet Evet işte evet. Bizim karşımızda Ebu Cehil yok Evet Bizim karşımızda da Kim var? Para şey işte saydığımız şeyler var allah Teala Ebu Cehil'i Ebu Le'ye bir öldürün demedi Ashab-ı Kiram'a Kazanın dedi Evet Gelmiyorlarsa Düşmanlık yapıyorlarsa öldürün dedi Evet Üç seçeneği vardı ya bu ceillerin iman edip kurtulmak, zararsız köyünde kasabasında oturmak veya ölmek. Yani savaşacaksa savaş. Sava yani savaşacaksa Müslümanla Müslümanla yani. savaşacaksa Müslümanın öldürsün evet. dedi Allah. Aynı şey bizim için dünya Rabbimin dinine hizmet için vardır. Evet. Etsin para, cihaz, bilgisayar, teknoloji, araba, tren, hızlı tren, yavaş tren, uçak, füze dinime hizmet etsin evet. etmiyorsa oturduğu parkta dursun evet. otoparka koy füze parkına koy orada dursun Yo. çocuğumu ifsad edecekse ailemin huzurunu kaçıracaksa camide ibadetimi engelleyecekse savaşacağım işte bu şöyle bir şey yapıyorum. savaşacağım diyen insan sayısı azalıyor ona geleceğim yani, şey. evet. savaşacağım şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının örneğinden gidiyor evet. bir grup Uhud'da ...bu putlarla, bu put adamlarla... ...savaşmayı görünce kaçtılar. Evet. Kalabalık bir kitle, onda üçü. Of, Bin onda kişiden 300 kişi, kişi kaçtı. Kaçtı. Onda evet. üçü zayiat verdi Uhud'da. Evet. Cebrail aleyhisselam ve Tiril'de... ...meleğin gözü önünde hem de. Evet. Onda üç Medine'de bile taviz konusudur demek ki yani. Onda üçü bile... ...peygamber gördükleri... Ya bunlar aldı. Müslüman... Gidilen, diyorlardı, ha, diyorlardı, ha, diyorlardı, diyorlardı. Diyorlardı. Müslümanız diyorlardı. O güne kadar namaz da kılıyorlardı Mesih Nebi'de. Görünce putları karşılarında dayanamadılar. Evet. Aynı şey bizim için de geçerli. Elbette bizde de fire olacak büyük apartmanları görünce, hür sekreterlerle akşama kadar çalışmayı görünce, banka kredi tekliflerini görünce bizde de onda 3 hiç yoksa olacak. Evet. Kaldı ki biz 14 nesil sonra geldik en azından biz onda üç kalırsak şükür kurbanları keselim. Hani Anadolu deyimiyle şükür kurbanları kırk <gülüyor> evet, evet, evet. deve kessek diyorum hani onda üç kalırsak. Evet. Burada üstadım ben en son söyleyeceğim sözü en başta söyleyeyim üzerinde devamı Dünyevileşmenin evet. tek çaresi var. Evet. Kur'an'la barışacağız. Evet, Kur'an'ı evet. antibiyotik olarak kullanacağız hocam. Onu soracaktım dünyevileşmeyle. ile nasıl mücadele edeceğiz Kur'an'ın Kur e ahireti anlatan ayetleri gözümüzden hiç silinmeyecek bir imamlar hoca efendiler Allah'tan haya edip hutbelerde Yunus Emre'nin şiiri yerine ayet okuyacaklar hocam Yunus Emre'nin şiiriyle Celaleddin Rumi'nin beyitleriyle müminlerin kalbi ürpermez duyguları ürperir Aa, ne güzel olur eve gidince unutur onu evet. o sözler iyidir kötüdür manasına demiyorum hutbede Müslümanlar 10 dakika konuşma dinliyorlar. Ey müminler! Allah, Ali İmran suresinde buyuruyor ki deyip, evet. ses tonunu da ayet tonuna çekip, ayetin kendisini okuyup, mealini okuyup, bir daha tekrar ediyorum, bir daha tekrar ediyorum. Yüreğine ayet Antibiyotu, nakşe olsun. Evet. Ayeti nakşe de. Allah'tan başka insanı kimse etkileyemez hocam. Evet. Öbürü rutuş yapar. Evet. Hoca Efendi'nin sözü, Mevlana'nın sözü Yunus Emre'nin sözü Mehmet Akif'in sözü hutbe düzeyinde değildir hocam Bu yeni bir hutbe çerçevesi Hutbe ibadetse evet. Allah'ı bir hafta zekada, hafızada aklı tutmak maksadıyla ise bunu yapacağız hocam evet. hutbe zikirdir vaaz yeri değildir yani bazen ayet büyük bir hutbenin bir küçücük parçası haline geliyor. Üstelik de bunu Beylere de söylüyorum. 24 karakterden fazlası uzun oluyormuş insan hmm. dinlerken. 6-7 satır bir paragraflık bir cümle kuruluyor. içinde ayet bir tırnak arasında geçiyor. Evet. Hayır ayet ağırlıklı. Kur'an azametli. Evet. Caminin dışında vaaz ederken Hoca Efendi serbest konuşsun. Evet. Çünkü hutbe-i şeriatımız bir haftalık enerji toplaman noktası olarak tahsis etmiş. Orada Allah'ın ayetlerinin ağırlığını kullanmak lazım. Hoca efendi ayet okurken cübbesini toparlamalı, durmalı. Hmm. Ayet okuyorum hissiyatı vermeli. Yani herkesin kalbini ona hazır hale getirmesi için. Fettekullah kelimesinin Arapçasını okumalı. Evet, Allah'tan evet. takva üzere oğlunu şöyle Arapça okumalı. Hutbe okunuyor bizim burada. Şimdi ibadullah diyor. Fettekullah bunu cemaat de anlamıyor belki. İbadullah. Ya, yani belki de bir ey Allah'ın kulları diye. Hocam, ben şöyle bir test yapalım diyorum istiyorsanız. Bir cuma bir taklit hutbe yapalım. Ee, çıkıp 10 dakika elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah desin farz yerine gelsin. Bu evet. olmaz öbür türlü. Sonra da ey Allah'ın kulları. Ey Allah'ın kulları. 2 dakika sonra ey Allah'ın kulları. Desin ve insin imam. <gülüyor> bir bakalım hocam, bu evet. Allah'ın kulu kelimesi mi çok iz yapacak evet. A4 kağıdını okuyup inen bir imam Efendi'nin en verimli konuşması evet. mı? Allah'la kulu buluştu mu kalpler ürperir hocam. Evet. Ürperir. O, o hassasiyet geldi mi insana Bir programda anlatmıştık ikinci maddeye geçmeden bunu izin verirseniz anlatın. Daha önce bir konuşmuştuk. Ömer bin Kattab, Radıyallahu Allah'a diyorlar ki. Taif'te bir adam alkolik. Evet. Ona da demişler daha önce. Ömer duyar alkol kullandığını, vurur kafanı etme eyleme filan. Adam bırakamıyor alkolü. Evet. Ömer duymuş sonunda bunu. Evet. katibini çağırmış. Bana bir yazı yazacak bir şey getirin demiş. Gafir suresinin ilk ayetini bir kağıda yazdırmış. Gafiriz dembi, vakabiliddi bi, şedi dil ikabizid Allah'ın ipi uzundur kullarına. ...tövbeyi kabul eder ama azabı şiddetlidir... ...bu kadar hocam... Evet. ...sadakallahülazim... ...bu kağıdı al demiş... ...o adamı bul, ayıkmasını <gülüyor> bekle demiş... Evet. ...ne zaman ayıktığını anlarsan... ...bunu ona ver demiş... ...adam gitmiş günlerce beklemiş... ...adam ayık değil... <gülüyor> ...sonunda ayıkmış... ...ve sana Ömer bu kağıdı gönderdi demiş... ...bu mektubu gönderdi evet. Adam açmış... ...Allah Allah... ...bakmış Bismillahirrahmanirrahim... ...Allah tövbeyi kabul eder... Azabı şiddetlidir. Süreyi uzan tutar, ipi uzun tutar amma diye. Bunu Ömer mi gönderdi diyorsun sen demiş. Yok, Ömer gönderdi diyorum demiş. Hayır demiş. Bunu bana Rabbim gönderdi beni davet ediyor demiş. Ve adam bırakmış hocam. Ömere gelmişler sevinmiş Ömer. Davet böyle yapılır anlayın demiş. Değil mi? Değil mi? Şimdi hocam kuluyla Allah baş başa bırakılsa sarhoş insan bile demek ki demek ki bir de hocam <gülüyor> Ayık zamanını beklemek lazım... Yani ayıltmak lazım... Her yani. cuma sen Allah'ı hatırlatacaksın... Evet. Bir cuma ayık rastlayacak hocam... Değil mi? Bir cuma evet. ayık evet. rastlayacak... Doğru. Birincisi hocam... Kur'an'ı alambaç dolambaç yapmadan... Kullara ulaştırmak lazım... Evet. Kur'an'ın ağırlığı hiçbir şey de olamaz... Evet. Hiçbir evet. şey de olamaz... Yani şiirin... Düz nesrin falan... Tamam bunlar güzel şeyler olabilir... Çay sohbetlerinde olsun... Normal konferanslarda olsun... Hutbeyi Allah ile kulları arasındaki bir buluşma yapmak. Gafili hatırlatma. Bunun için hutbe zikirdir deniyor hocam. Evet, evet. İba, Maliki mezhebinde hutbeyi kıldıranla, hutbeyi irad edenle namazı kıldıran aynı olması lazım namazın sahih olması için. Neden? E bunlar birbirine yapışık ibadettir. Hmm. Yani cuma namazı gibi, farzı gibi görüyor hutbeyi. Evet, evet. Çok muhteşem bir şey hocam. Tabii. Bu bir... Evet. Çok ayrıntıya giremeyeceğiz herhalde tamam. siz yine başlayacaksınız Hocam az kaldı evet, diyeceksiniz doğru, Az kalıyor maalesef Şimdi ikinci noktamız hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Mübarek evi Ayşe annemizden diğer hanımlarıyla Kaldığı evi e, Sonraları restorasyona tabi tutulmuş Diyelim mescide ilave edilmiş de evet. Tabiinden Yaşayanlar gözleşi dökmüşler e, İşte Yani peygamberin evi niye cami oluyor gibi zarureti anlatmışlar namaz kılınacak yok yer yok vesaire derken demiş ki bir tanesi ben bu tuğlalara kerpiçlere üzülmüyorum İnsanlar bu kainatın ayağına serpildiği peygamberin nasıl bir evde yaşadığını görmeliler kıyamete kadar demiş hmm. gerçekten hocam biz onu görseydik herhalde apartmanlarımızda oturamazdık hocam. utanırdık evet, evet. şimdi deptebeli mescidini görüyoruz Evet. Altın kaplamalı duvarlar filan. Şimdi hocam ikinci mese. Birinci ne dedik? Rabbimizin kitabı Kur'anla sıcak kontağımız Temaslar. sürekli Temas evet. olmalı. Belki de 30 tane ayet var hocam Allah'ı ahireti hatırlatan. Bunlar çocuklara slogan olarak verilmeli. Değil mi? Yani ahireti böyle, unutmamak lazım. Ahireti hatırlatan. Evet. Yani döneceksiniz. Evet. Allah'ın huzuruna geleceksiniz likaullah var yani nasıl tek yarattıysak sizi tek geldiniz gördünüz mü diye ya, mezardan ya. kaldırılırken okunacak ayet evet. hocam bu ayet çocuğun adı soyadı gibi olması lazım bankanın kapısında bunu hatırlasın diye kızla evet. buluştuğunda hatırlasın diye evet. gibi Yani bir bu ikincisi ikinci nokta hocam insanoğlu örneğin esiridir Evet. örneklerimiz kaybolmamalı ashab-ı kiram zedelenmemeli hocam evet bir hoca efendi veya müftü efendiyle buluştum yakın bir zamanda akademik çalıştınız mı dedim çalıştım hocam dedi niye çalıştınız dedim dedi ki ashab-ı kiram arasında boşanma konularına çalıştım dedi nasıl boşanmışlar hmm. çok güzel bir konu dedim yayınlamayacak mısınız asla yayınlamayacağım dedi Niye dedim yayınlamayacaksınız? Hocam dedi, ashab-ı müminlerin gözünde dedi, vazgeçilemez örnek dedi, onlar dedi Allah'ın rızasını kollayarak kadın boşamış olabilirler dedi. Beni boşa kocasına demiş olabilirler. Korkuyorum bir Müslüman, o noktayı gevşeklik sebebi yapıp asaptan da boşayan hmm. olmuş diye benim tezimi örnek alır bir karısını boşar diye korkuyorum dedi. Evet. asabı ı kiramı dedi olduğu gibi güzelliğiyle bırakmak istedim dedi. Dedim yanlış yapıyorsun sen dedim uykusu olmayan insan tarif etmek istiyorsun o zaman dedim. Evet. Nasıl filan dedi ya dedim bunlar da uyudular. Bunlar evet. da ağızlarından kötü cümle çıktı insan bu dediklerimiz. Ben anlamam insan ama bizim gibi değil dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuma gitti bu tespitin. Evet. Hocam Ashabu Kiram. Endişe de güzel değil mi? Aa, çok, güzel. De çok güzel. güzel. Evet. Ben öyle düşünmediğim halde saygı gösterdim. Evet, hocam seninle bir çay daha içelim dedim. Beraber bir çay daha içtik. <gülüyor> bir güzel. iki konu sordum ona bu sefer. Güzel. Belli güzel. benim tereddüt ettiğim konuları Hı -hı. sorduk. Şimdi hocam Ashabu Kiram'sız yol kat edemeyiz biz. Alırsak asabı Kiram'ı film artistleri karşımıza çıkıyor. Evet. Yani Bizim, uzaklaştırırsak hayatımızdan. Ya yani ı kiram olmayınca Heh. bir idol lazım, bir örnek lazım. Kim olacak bu örnek? Artistler olacak hocam. Evet. Kahramanlık roman kahramanları olacak. Onların Müslümanlık kıvamını sahabenin değil mi? Asab-ı yani o evet. İsmail hocamız diyor ya sahabe Evet. Kıvamı diyor ya evet, İsmail Lütçekan evet. hocamız Allah razı olsun O da çok güzel bir kitap çok hocam güzel bir kitap, Sahabe evet, kıvamı çok güzel yani. yani İslam o boyutta Bizde altın olukta bir kapak yaptık o sahabe hatırlı, Oradan hatırlıyorum evet, hocam evet. Ben de inşallah yakında Ramazan Şerif'ten sonra Ömer Müslümanlığı diye bir çalışmayı hmm, bitiriyorum Çok güzel kitap Ömer Ömer'den rivayet edilmiş 200'e yakın sahih bilgi üzerinden Ömer İslamı nasıl anlamış Hımm Müslümanlığın ömercesi, hmm. sahih bilgiler Çok doğrultusunda menkıbe dil. Böyle 300 sayfa civarında bir kitap i̇nşallah. olacak inşallah. Son rötuşlarını hazırlıyorum. Hocam ashab-ı kiram sahih bilgilerle gelen sahabe bilgileri kesinlikle kaybolmamalı. Evet. Yani o uhud sahnelerini unutan nesil hocam çizgi film izliyor. Evet. Hatta bir hoca efendi Uhud'u Huneyni değil mi? Yani Bedir'i Hepsini hocam hepsini yeniden yeniden bir konuşmamızı he, vaktimiz varsa ben e, izah edeyim hocam, az bir şey. E, bir hoca efendi ile bir fıkı meselesi konuşuyorduk. Asab-ı bulunduğu olayların film karakteri yapılması, çizgi film yapılması hmm. caiz mi diye. Öyle e, arayışlar var. E, bunu birkaç boyuttan ele alındı. Çok önemli bir mesele. Küreselleşmenin bir boyutu olarak hmm. bunu da örneklendirelim. Neticede Ezher'in e, ve diğer ulemanın, suut ulemasının, dünya alimler konseyi gibi birkaç yerin fetvalarını inceledik. Baktık ki peygamberlere ruhsat yok. Evet. Film onları göstermeye. Taklinde. İki hulefa-i raşidine de izin yok. Evet. Ashab-ı kiram'da ise bir tereddüt var. Olabilir mi? Hmm. Olamaz. Mesela Halid bin Velid canlandırılabilir Bilir mi? Bilmiyorum. Derken biz bu konuda Bilali Habeşi falan veriliyor mesela. Hulefa-i raşidin çünkü benim sünnetim ve Raş Halifelerin sünneti diye efendimiz onları kendine çok çekiyor. Evet. Sanki efendimiz Allah selam nübüvvet tarih uzantısı gibi duruyorlar. gibi onlar. uzantısı çok gibi. Çok efendimizi yansıtıyorlar. Evet, evet. Yani Osman deyince, Ali deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akla geliyor. Ne evet. mutlu yani. Evet. O yüzden onlar da yok diyorlar. Burada tartışma yok. Sonra biz bunu böyle işte benim yanlarında talebe olarak kalabileceğim bir 20 kadar hoca efendinin bulunduğu bir yerde açıldı bu konu. Evet. ...ben o zaman dosyalamıştım kafamda bunu... ...bu Hı -hı. kanaattir, hep kullandık... ...hoca efendiler... E, Hı -hı. ...dediler ki yani... ...Uğut eğitim açısından çok güzel olur... ...filan dediler, Hı -hı. bir hocamız... ...muhteşem bir şey söyledi... ...dedi ki arkadaşlar... Dedi, ...çizgi film de olsa dedi... ...bir sahnenin... ...canlandırılması... ...yapılabilir bir şeyi... ...göstermektir... Evet. ...dolayısıyla çocuklarımız evet güzel şeyler öğrenirler ama o sahnedeki konu da sıradanlaşır dedi. Doğru. Uhud sıradan bir olay değil dedi. Evet. Bedir sıradan bir olay değil dedi. Kıyamete kadar hiçbir teknoloji Uhud'u taklit edemez dedi. Cebrail'in birkaç bin melekle geldiği Bedir taklit edilemez dedi. Ashab-ı ait hiçbir konu çizgi filmde dahil işte slayt dahil canlandırılmamalıdır. Zihinler kıyamete kadar bu örneğe yetişme mücadelesini kaybetmesin." dedi hoca çok efendi. "Müizade bildim hoca efendi çok dediğini." Güzel, çok. çok güzel bir psikolojik yani işte o nokta. örneği taşımalı içinde yani, bir ideal olarak. Mesela Tal Talha an dişiyle efendimizin çenesine batan bir ...demiri çekiyor... Evet. ...bunun hocam filmini yapmak mümkün değil... Ya. Evet, ...göğsünü geriyorsun... ...oklar yağmur gibi sırtına geliyor... ...yüzüne geliyor... ...hiçbir şey yokmuş gibi sen yere yığılmıyorsun... ...tırnak makasıyla hafif tırnağını... ...derin kesince bir saat ağlayan çocuklar... ...bunun filmini seyredemez hocam... Evet. ...o yüzden ashab-ı kiramımız... Evet. ...Allah onlardan razı olsun... ...yükseklerde kalmalılar hocam... Evet. Bu hocam, birinciyi tekrar edeyim anladım hocam vaktimiz bitti. Evet. Kur'an çok büyük bir şifa kaynağımız ayetin kendisiyle anlamasak bile. Evet. Şifa kaynağımız asab ı kiram başta olmak üzere sahih bilgilerle bize gelen selef selefi salihinin menakibi ümmete ait yaşanmış hayatları evet. anlatılmalı. Evet. Aynı şekilde üçüncü bir değer olarak da dünya ve dünyaya ait değerler gerektiği gibi kullanılmalı. Bilgisayar gerektiği için kullanılmalı. Mesela çocuklarına, bir yaşında, beş yaşında çocuğuna 2000 bin liralık akıllı telefon alan anne babalara şaşırıyorum ben. Ağlamasın diye ağlıyorsun. Halbuki telefon ne demek? Kendisi oynayan, oynadığı için de sinema seyreder gibi seyretmeyi sağlayan bir şey. Bir cep telefonunu psikologlar yasaklaması lazım hocam çocuğa. İletişim işte beyin kanseri yapıyor diye değil. Çocuğun toprakla oynamasını, oyuncakla oynamasını engelliyor. Evet. Hep karşısında bir oynayan telefon var. Kendisini kaydediyor, tekrar oynatıyor. Çocuk arkadaş edinme ihtiyacı hissetmiyor. Evet. Telefondan arkadaş ediniyor. Yani bu dünya nimetlerini başımıza bela olmaması için gerektiği zaman kullanmak lazım. Komşuda bulunduğu için değil. O bilinci de kuşanmak ya, eğitim lazım eğitim mesela, çocuğumuza şüphes, da. Tabii. Onu kazandırmak lazım dünyevileşme konuşulacak daha evet, hocam, büyük bir konu. konu büyük konu. İnşallah ileride yine konuşuruz. İnşallah. Ama önemli tespitler yaptınız Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler bir İslam'dan hayata ölçüler programının daha sonuna geldik.